Ben Kur'an okumaya yeni başladım. Bir türlü dilim dönmüyor. Cevap evet. verirseniz seviniriz. Evet. Ne tavsiye edersiniz demişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerefi var. E, sahih bir hadis. Der ki Hazreti Peygamber huve ecran. Bir insan Kur'an'ı okuyor ama okurken zorlanıyorsa ona iki mükafat vardır. Bir mükafat Rabbimizin kitabını okuduğu için ikinci mükafat da sabrettiği için yani evet. vazgeçmediği için ve o hususta bir meşakkat, sıkıntı çektiği için. وَاِنَّ الَّذِي يَقْرَوُ الْقُرْآنَ وَهُوَ فَهُوَ مَعَ الْكِرَامِ <الْبَرَرَة> Ama Kur'an-ı Kerim'i okuyor ve mahir ise okumakta da ve neticede onu öğrenmek için de bir sabır göstermiş, emek vermişse o da Cenab-ı Hakk'ın Kerim melekleriyle beraberdir. Dolayısıyla kardeşimize tavsiyemiz kesinlikle bırakmasın, gayret etsin. Şunu bilsin ki Rabbimizin kelamıyla yaptığı her iştiraki mesai, mesai harcaması mutlak ona çok büyük mükafatlar kazandırıyordur ve devamlı olsun inşallah. İnşallah hocam.